Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın.